dünya hali hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan Timuçin Oral İyi akşamlar, 94.9 Açık Radyo Dünya halindeyiz. Ben Timuçin Oral. İyi akşamlar, ben Engin Geçtan. ...ve karşımızda Tolga Gizmendi. Bu akşam bir dinleyicimizi konuk ediyoruz. Onur... Uh, ...ne getirdi seni bize? Merak. Neyin merakı? ...şu ortamı ve... ...soracağım sorulara vereceğiniz cevaplar. Evet. E, Onur... E, ...İstanbul Üniversitesi... Pardon, Mimar Sinan Üniversitesi... E, ...Fen ve Edebiyat Fakültesi... ...Matematik Bölümü... ...4. Sınıf Öğrencisi... ...ve Dinleyicimiz. E, matematik nasıl bir şey... Zor yani. Ben anlamaya uğraştım dört sene. Ama hala bir şeyler eksik. Tek öğrenebildiğim düşünme yöntemi bilinçli bir şekilde doğru düzgün hareket ettirebilmek. Kartezyen düşünmeyi öğrenmek. Tek öğrenebildiğim bu. Ee, bunun yanı sıra galiba felsefede okuyorsun. Kendi evet. seçimin olarak. Evet öyle. İkisi birlikte gidiyor mu? Zorlanıyorum şahsen. Çünkü yapmak zorunda olduğumuz şeylerle, yaptığımız şeyler genelde çelişiyorlar. Yani çelişmeseler kendi özünde bile mecburen çeliştiriliyor dış baskılarla. Biraz da tabi Tabii şöyle, yani matematik disiplin olarak felsefeden çok fazla uzak bir branş değil. değil. Evet. Ama içinde bulunduğumuz eğitim, öğretim hayatı, lise, orta öğretim, üniversite... Köreltici bir öğretim. Tamamen köreltiyor. Ben ne öğrendiysem, okul dışında arkadaşlarımla... sohbetler, Hı -hı. sizin gibi insanları dinlemek kimi zaman, şans eseri kimi zaman. Bu bu şekilde yani bir şeyler öğrenebildiysem böyle öğrendim. Okuldan hiçbir şey öğrenemedim ben. Onun sence eğitim sistemimizin birisi <gülüyor> var mı? Ya vardı. Ben umudu kestim. Bir şekilde. Yapmak istediklerimi yapmak için uğraşıyorum. Yani çok fazla bel bağlamam ben başka şeylere. Yani şu daha iyi olsaydı, bu daha iyi olsaydı. Hı -hı. Gene ben olabileceğim bir kadar olurdum. Hı -hı. Ama bu şekilde biraz daha zor oluyor tabii olabileceğim şeyler. Ayrınca bir diploma olacak en azından. Ha işte ha, bir Hareket var. kabiliyeti veriyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sonrasını <gülüyor> göreceğiz. Evet haklısınız. <gülüyor> Peki Onur kaç yaşındasın? 21. Eee... Sana bir soru sorsam, çok mu zorlamış olurum seni 21 yaşındaki insan bugünkü dünyaya nasıl bakıyor diye. Benim en çok sorduğum soru, bir kere yurt dışına bir interrail yapmaya çıkmıştım. Ne yapmaya? Interrail. Interrail, evet trenle seyahate çıkmıştım. Orada şans eseri bir Polonyalı kızı karışlaştım. Konuşuyoruz falan, ya çok karamsarsın dedi ilk başta bana. Ya ben de ne oldu falan anlayamadım. Çok fazla modern filozof okumuşsun sen dedi. İlk orada karşıma çıktı. Sonra dedim ki ben sadece okuduklarım beni yönlendiriyorsa yanlış oluyor bu dedim. Ve hep bir yandan iyimser tarafından bakmaya çalıştım. Ama şu anki dünya yani biraz <gülüyor> dursun ya. Yani çok durdurun dünyaya ince var gibi bir konumdayım şu an. Nesinden, hızından mı? Ya. içeriğinden mi? Hepsi bir beraber Yani hız artık engellenebilecek bir şey. Değişim müthiş bir süreç. Geri döndürülemez bir şey. Ama içeriği çok yıpratıcı. Yani gören gözleri için çok yıpratıcı. E, hangi boyutları içeriğini? Aa, nasıl söyleyeyim? Yani çok fazla karşıtlık var. Ve Hı. özellikle İstanbul'da, yani gezdiğim şehirlerde bunu çok aradım dışarıda. Çok fazla rastlayamadım belki çok fazla büyük şehre gitmediğim için Avrupa'da ama bu kadar fazla zıtlık göremedim ben ama İstanbul'da bir yerde çöplerden beslenen insanlar bir yerde lüks arabalar ve iç içe bunlar ve insan ne düşüneceğini şaşırıyor o yüzden nasıl görüyorsunuz diye düşün sorduğunuz zaman ben de net cevap veremiyorum çünkü ikisi beraber ve ya iyimser mi olmalı kötümser mi olmalı karar veremiyor. Garip bir böyle gidiş geliş halinde devam ediyor. Evet, İstanbul'da siyah daha siyah, beyaz daha beyaz. Evet, her şey çok fazla. Yani senin dediğin eğer e, gelir e, e, düzeyini şey olarak ölçü olarak alırsan e, en üst düzeyin beyaz olduğunu herhalde düşünemeyiz. Tabii canım salt o bakımdan yaklaşmadım ve en açık, en basit ifadeyle söylemeye çalıştım. Tabii ki salto değil. Her şey bilgi. Efendim? Bilgi de öyle. Sadece zenginlik değil tabii. Tabii. Ee, dünyayı seyretmek ve yaşamak da öyle. Siyah ve beyaz. Ee, algılar ve cevaplar da siyah ve beyaz. <gülüyor> her yerde, her ortamda, her grupta. Bir anda her şey siyahken beyaza, beyazken siyaha dönüveriyor. Senin galiba bazı sorularım var bize. Ha, sayenizde biraz zihin açıcı sorular sormak istiyorum. Estağfurullah. Matematik problemleri <gülüyor> Yok canım. Ee, sizin uğraşalınız uzmanlık alanınız tabii ki. Merak ettiğim birkaç şeyin not almıştım. Şunu öğrenmek istiyorum. Psikiyatri ilmi insanı iyileştirir mi? Yani herhangi bir hastalıktan iyileşir gibi. Yoksa ortama daha iyi uyum sağlamasını mı? sağlar. Ee, bu sorunun ilk yarısını Timuçin cevabını ilk yarısını Timuçine bırakayım geri kalanını ben cevaplayayım. <gülüyor> Ayıralım ikiye böylece daha evet. kolay olacak. <gülüyor> Uyum konusuna ben geleceğim. İstersen Hı. sen. Ee, Medikal bir olay mıdır şey ee, Evet, hem evet hem hayır cevabı. Ee, e... Şöyle bir şey var, psikiyatri de hakikaten e, bugün itibariyle, yani 2001 yılı Ocak ayı itibariyle konuşuyorum elbette. E, bazı hastalıklar var ki bunların artık çok net bir biçimde biz e, beyin hastalıkları olduğunu biliyoruz. Nasıl beyin hastalıkları ama tıpkı beyin tümörü gibi, tıpkı beyin kanaması gibi bir takım hastalıklar olduğunu biliyoruz. E, ama tabii daha... E, ...ultrastüktürel yapı bozukluğu olduğunu düşünebiliriz. Yani beyin tümörü gibi bu kadar çok net bir şekilde gösterebildiğimiz değil ama... ...biyokimyasal anlamda yani gösterebildiğimiz. bir şeyde, biyokimyada. Biyokimyada, evet. Yani bir çeşit biyokimyasal bozukluk diyebiliriz. Böyle baktığımız zaman... ...o hastalıkların bir kısmı hakikaten hastalık. Çünkü psikiyatri hastalıklarına hastalık demiyor. Hiçbir psikiyatrik... Tanımlama kitabında hastalık lafını görmüyoruz. Maalesef ama şey İngilizce'de bu hastalıktan Evet çevrildi. Çok iyi. Fakat tabi disorder, Türkçe bozukluk diye geçti. Evet, işte. Ben de ondan rahatsız olduydum. Şimdi biraz alıştım. Alıştınız, evet. Bozukluk. Evet. Ben çok tender oluyorum. <gülüyor> hastalık değil bozukluk oldu. Doğru. Daha bozuk bir şey oldu ama. Evet. Ee, Bazıları da mesela önce şizofrenik bozukluk oldu o da sonra baktılar ki şizofrenik bozukluk da olmuyor. Şizofreni diye bıraktılar yerinde. Neyse yani sonuçta bir kısımları evet böyle hakikaten tedavi edilebiliyorlar belli sınırlar içinde. Bir kısmı da edilemiyorlar çünkü onun altında yatan biyokimyasal mekanizmayı sonuna kadar bilmediğimiz için bilebildiğimiz yere kadar tedavi ediliyorlar. Bu anlamda bakarsan bu, bu tarafıyla bakarsak doğru tedavi edici ama bu tabi aynı zamanda çok tehlikeli. Niye tehlikeli? Çünkü oradan yola çıkarak bütün insan davranışlarını biyokimyasal temelde bozukluklar haline getirebilme riski taşıyor büyük bir güç içinde ve e, onun ucu da gidebildiği yere kadar gider çok riskli. Tabii, yargı ögesi getiriyor çünkü. Ee, gelelim senin ik ikinci kısmına sorunun. Ee, ona cevabım hayır. Yani e, psikiyatrinin e, özellikle psikodinamik psikiyatrinin e, amacı e, topluma uyum değil. Bu o özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bir gerçek fark edildi ki Almanya örneğinde olduğu gibi bazen toplumlar da hastalanabilir. O zaman. ''Normal ne demek?'' diye bir soru çıkıyor ortaya. Ee, bu nedenle topluma uyum e, bir ölçü olmaktan o günlerden bu yana, yani 1950'lerden bu yana artık söz konusu değil. Ee, öbür taraftan normallik ne demek dendiği zaman normallik bir süreç. Yani e, aynı zamanda normalliğin tanımış, yani şöyle yaşanması gerekir diye bir model yok. Ama onu yaşadığımız biçimi nasıl yaşayabileceğimiz konusunda e, zannediyorum söyleyecek sözümüz var. Yani e, amaç insanın kendini tanıyıp kendini kabul edebilmesi kendine daha dürüst olabilmesi dolayısıyla içinde yaşadığı dünyayla. Evet. E, Freddie Mercury söylüyor. Exercises in free love. Bir sorum daha vardı. Aa, i̇lk soruyla bağlantılı. İlk yarısı direkt sizi ilgilendiriyor. gene iki yaralı neden oldu bilmiyorum. Hiç vazgeçemedik böyle iki ilklerden. İnsanı çözmenin ya da siz az önce iyileştirme uyum sağlama değildir dediniz. Bunun bir sınırı var mı? Yani insanı anlamanın bir sınırı var mı acaba? <gülüyor> ee, i̇kisi ayrı soru oldu tabii gene değil mi? Yani tabii, e, Asla vazgeçemez. Evet. Ee, anlamanın sınırı var mı ya bilmiyorum da e, iyileştirmenin sınırı var mı ya da neye iyilik diyeceğiz. <gülüyor> ee, Hmm. <gülüyor> bu da çok problem gerçekten büyük bir problem şöyle hmm. şimdi hastalıklarım konuşuyoruz bir yanına insanı iyileştirmenin sınır var mı deyince biraz hastalık evet. sonra başka bir şey diye bakarsak e, aslında evet var yani sonuçta biz e, hakikaten acıları olan e, e, biraz böyle şey oldu ama acılı oldu ama ee, bir şizofren hastayı e, onlarsız hale getirebiliyorsak bunu nasıl anlayacağız ee, o da tartışılır kimi zaman evet bunu iyileştirmenin bir sınırı var o kimi zaman topluma uyum olarak algılanabilir kimi zaman kişinin kendini iyi hissetmesi diye algılanabilir ama şunu söyleyeyim ki her insandan dünyada bir tane var hep söylüyorum bunu dolayısıyla şizofreni diye bir şey var ve bütün insanlar da yani şizofreni dediğimiz insanlar da ee, hepsi birbirinin aynısı değiller. Benim çok sevdiğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim e, enfeksiyon hastalıkları hocamız Kaya Kılıçdurgay e, bakanlık da yaptı bir ara Sağlık Bakanlığı da yaptı. Demişti ki e, siz sanırsınız ki bütün kuduzlar aynıdır. Sanırsınız ki kuduran köpek önüne geleni ısırır. Böyle bir şey yok. Sokak köpeği önüne geleni ısırır. Bir başka köpek köşesinde sessiz sakin ölür. Ee, şimdi yani enfeksiyon hastalıkları alanında bile bu kadar çeşitlilik varken üstelik de bir e, insana göre daha e, farklı bir canlıdan köpekten bahsediyorken şizofrenin nasıl herkeste aynı olduğunu ve iyileşmenin aynı olduğunu iddia edebiliriz bu mümkün değil yani e, orada amaç e, şizofreni ne demek belki çok aşina olmayabilirsin onu, yani neticede Şizofrenik bir hasta kendine özgü bir dünya yaratıyor ve onun içinde yaşıyor. Dolayısıyla hepimiz kendi bize özgü dünyalarda yaşıyorsak da onun bir ortak yanı var. Eğer topluma uyum, deyimi, kullanır, esas alınacak olursa, en azından şizofrenik belirtiler gösteren bir kişinin e, Ortaklaşa kabul edilmiş ve gerçeklik varsayılan dünyaya da kendini açabilmesi. Çok mu soyut oldu değil. Umarım. <gülüyor> <zaman>. Evet, güzel, gayet. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci kısmı neydi sorunu? E, i̇kinci kısmını az çok anlaşıldı. Ben söylediklerinden anladım. E, başka bir şey soracağım. Size... ...az bir şey bahsetmiştim... ...bu iyileştirme... ...az önce bahsettik... ...yaratıcı akılları... ...acaba köreltir mi? Şimdi... ...önce iyileştirme... ...sözcüğüne vazgeçtim. itirazım var... Hı. ...çünkü... ...biz insanlar üzerinde bir işlem yapıyoruz... ...gibi anlaşılıyor... ...iyileştirme... ...her tamam. ben... zaman... E, ...her neyse ona bir at koymayalım... ...peki... E, Böyle ön yargılar yani yaratıcılığı keklediği, cılızlaştırdığı yönünde itirazlar vaktiyle yapıldı. Hı hı. Bunların haklı bir yönü, yönü yani özellikle psikanalitik düşünce, psikanalitik tedavi açısından şöyle olabilirdi. Psikanalitik uygulamaları yanlış kullanma sonucu. Diyelim, yanlış uygulama sonucu, yaratıcılık belki şöyle körertilebilir: Yorumlama eğilmini bir insanda arttırmak. Düşüncenin duygulardan daha kopuk bir hale gelmesine neden olmak. Fakat aslında ben tam tersine üstelik tanık olduğum, bir örnek var kendi meslek hayatımda, uzun bir meslek hayatım var. İnsanın daha kendisi olabilmesi, onun yaratıcı yönlerini çok daha pekiştiriyor bence. Aslında bu senin e, e, öncesinde biraz bahsederken kendimden tanımladığım bir şeyi çok hatırlattı bana birden. Ben sinemaya gidip sinemayı seyretmekten çok zevk alırken sinema kursuna gittim ve birdenbire sinema seyretmek benim için bir, ne dedin sen, iş haline mi geldi? İncelemek daha önemliymiş gibi oldu. Evet. Sinemanın büyüsü birazcık azaldı. Evet. Evet. Yani, hani yaratıcı aklı... Çok yorumlama dedi Engin Bey, bu anlamda bakılırsa yorumlama eğilimi, yaratıcılığı engeller her alanda böyle değil mi esasında? Yani sen bir sinema kursuna gidip onun tekniğiyle ilgili bir şeyler öğrendiğinde de sonuçta birdenbire bir yorumlama çabasına <gülüyor> girişiyorsun belki de. Bu da o zaman yaratıcılığı ve yaşamada hatta ortadan kaldırıyor. <gülüyor> Çok tehlikeli. <gülüyor> ee, ben <gülüyor> sinemayı nasıl seyrettiğimi söyleyeyim sana. Düşünmeden, anlam çıkarmaya çalışmadan, eğer benim içinde harekete geçiren bir yanı varsa, zaman içinde yani sinemadan çıktıktan, o film bittikten, epey bir zaman sonra bir jeton ya da birkaç jeton düşebilir. Ama kendiliğinden olur bu. Eğer ben o şeye sinemada gördüğüm filmi de çıkar çıkmaz ya da seyrederken anlam atfetmeye çalışırsam aa, yaşayan bir şeyi öldürmüş olurum bence. Varsa imsal bir yere gelirim. Böyle de düşünüyorum o... evet. Böyle de oluyor gerçekten. Yani Efendim? siz siz otopsi demiştiniz galiba değil mi böyle bir şey için? Üstüne konuşmak. Hayır ona post mortemci dek. Post -mortem. Otopsi <gülüyor> iyi olmuyor galiba. <gülüyor> Kibarca. Hayır yani yabancı kelimeler otopsi de Türkçe değil de. <gülüyor> ee, ama yabancı bizde şey rahatsızlık yaratan şeyleri yabancı dilde söylediğimiz zaman daha şey geliyor söylemesi daha kolay Koyar geliyor, geliyor. Evet. senin etikle ahlak arasındaki fark gibi farkı e, vurgulaman gibi Evetöttür Mor <gülüyor> <gülüyor> e, Peki şimdi bu çok anlamlılıklar filan içinde enteresan bir, bir yere gelelim bir müzik e, parçası çalalım e, bakalım bu e, karışıklık ee, hepimize ve dinleyicilerimize nasıl gelecek bu Maria del Marbonet bir e, katılan şarkıcı İspanya'da yaşayan bir katalan şarkıcı ee, o bize bir e, kendisinin Tunus halk ezgisi olduğunu ya da Tunus'a ait anonim bir şarkı olduğunu söylediği bir parçayı katalanca söyleyecek fakat e, diskin üzerinde yazdığı şekliyle Aynen Türkçe okuyorum. Bir demet Yasemen ve biz de bu parçayı bizim olduğunu düşünerek dinliyoruz yıllardır. Dinliydim mi? E, herhalde bizim. Çünkü bir e, başka örnek var. Habu Diyar. Biliyor musun? Zehra bilir. Söylerdi evet. vaktiyle. Onun içinde bir diskin üzerinde e, Kuzey Afrika Ezgisi diyor. Şimdi. E, Ha e, bu diğer yani belki olabilir e, de bana sanki buram buram güneydoğu gibi gelir hep. Bilmiyorum. İşte Osmanlı'ya ait olunca Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki parçasını görenler <gülüyor> onu <gülüyor> oradan zannetmişlerdir. <gülüyor> bu da öyle olmuş evet Tunusifiye olmuş. Evet. evet. Nasıl buldunuz? Bir Demet Yasemin'i. Benzetemedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok <mutlu>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. İsmi güzel benzemiş ama. Yani bir demet ya ha, öyle yazıyor Türkçe. Bir sorun daha varmış gibi bir ifadem ifaden var ama. Teşekkür ederim. Yandırdınız. Psikiatik psikiyatist olmak bunu diyorlar herhalde. Yani... radyocu olduğumuz için <gülüyor> <değilim>. Şey soracaktım <gülüyor> ya. Çok merak ediyorum bu bu sizin işiniz bir anlamda psikiyatrist olmak hastanede Çalışıyorsunuz hastalarla ya da sorunlu insanlarla hastalığı demeyeyim madde uğraşırsınız. Bunlara yaptığınız işte iyileştirme de demeyeyim, madde <gülüyor> demeyeyim. Bunlara sunduğunuz çözümler hayatlarını daha iyi geçirmeleri için. Sizin kendi ruhsal hayatınızda da etkili oluyor mu? Ya ben şu adama şunu söylemiştim. Aynı şey işte az buçuk bana da oldu. Ben de şöyle yapayım gibi bir şey oluyor mu? Yani hayatınız ne kadar psikiyatrist olarak geçiyor? Kendinize de böyle üçüncü bir gözle bakabiliyor musunuz? Aslında bu sorduğunun e, içinde başka güzel bir soru var. <gülüyor> e, sunduğunuz çözümler kalıbında gizli olan. E, böyle bir algılanma da var. Çünkü psikiyatriste giderim o bana çözümler sunar. <gülüyor> ve ben o çözümlerle iyileşirim. Psikiyatrist bir ulu bilge kişidir. E, ve e, beni düzeltir. <gülüyor> böyle bir şey tabii... Ee, ...böyle bir şey yok bir defa. Ee, böyle bir algılama var da... E, ...birisinin birisini düzeltmesi diye bir şey yok. Ee, ben çok şey öğreniyorum doğrusu hastalarımdan. Ee, bu bir yaşantı sonuç olarak. Orada bir şey yaşanıyor iki kişi birlikte ve... E, ...o yaşantı ve o ilişki aslında çözüm çözümse. Ya da çözümü üret, birlikte öğretmek belki. Ee, böyle olunca da tabii insan kendi hayatına da ben şimdi şunu şöyle yapıyorum bunu da böyle çözümleyeceğim falan diye bakmıyor ve geldiği gibi yaşıyor. Benim e, yıllar önce Engin Bey'den dinlediğim ve çok e, e, öğrenip bir yerlere kendim için e, kılavuz edindiğim şeylerden bir tanesidir bu. Ee, şöyle demişti Engin Bey, kendisi burada onu <gülüyor> da de söyleyebilirim ama ben hatırlatayım. Ee, i̇çerideki terapist olarak siz de dışarıdaki siz arasındaki fark kapandığı oranda başarılısınız demektir. Ee, sanırım bu sorunun cevabı biraz oldu. <gülüyor> evet bir itirazım gene var. Sorumlu kişiler deyimine. İnsanlar çünkü sorunlular ya da sorunsuzlar diye ikiye ayrılmıyorlar ya da bir insanın psikiyatriste gitmesi gitmeyenlerden daha fazla sorunu olduğu anlamına gelmiyor. Kelime bulmak gerçekten zor. Hasta demeyeyim dedim ilk başta. E, hayır aslında çok hoş bunları böyle sormam çünkü... Tam da kamuoyunun sesi e, oldun bizim için. Çünkü ben aslında bu kadar çok soru sorulacağını bana doğrusu beklemiyordum buraya gelirken. Bir anda böyle e, bunlarla karşılaştım ama bunlar hakikaten karşılaştığımız e, sorular. Ve senin kullandığın kelimeler de aslında hakikaten toplumun kullandığı kelimeler. Onun için e, iyi bir ışık oldu, yansıttı. Şimdi tabii e, itirazım var derken... E... Hem e, sana bir pencere açabilirim umudu var. Tabii dolayısıyla e, buradaki konuşma atmosfere gittiği için ve bir yerlerden alındığı için e, e, senin gibi düşünüyor olabilen e, dinleyicilerimize de e, bir şey e, mesaj üretme var. Tabii konuşmanın başlangıcında çok o, e, bana yakın gelen bir yere değindin. Şu radyo programında bile e, sıradanmış gibi konuş gibi süren konuşmalarda açılan pencerelerin sayısı bilgilendirme şeklinde olanlardan daha fazla gibi geliyor bana aldığım feedbacklerde yani şey. Hı hı. E, dinleyicilerimizden zaman zaman bir şeyler ulaşıyor bize tabi o doğrultuda yani hayatla bilgi birbirinden kopuk olduğu zaman olmuyor evet, sinemada seyredilirken o zaman tadı çıkmıyor demiştin ya zaten hakikaten öyle oluyor sizin önünüzdeki şey ne bu arada benim şey bir kitap tabi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın adı Jung and Hesse A Record of Two Friendships. Bu kitap e, benim çok hoşuma giden bir kitap. Şilli bir diplomat. Miguel Serrano. E, Yayınlanış tarihi zaten 1968 bir aile, e, Eski. E, Jung ve Herman Hesse ile Kargustav Jung ve Herman Hesse ile bu diplomat tanışmış ve onlarla sohbetler etmiş. Onları aktarıyor. Bu kitap Türkçe'ye çevirmesini çok istediğim için yayıncıma verdim. Bir ara unutuldu vesaire derken fark edildi ki Türkçe'ye çevrilmiş zaten ama hangi başlıkla çevrildi bilmiyorum. Bu kitapta e, pek çok şey vardı. Tekar tekrar okuduğum kitaplardan biri bu. Bir şey diyor e, Carl Gustav Jung ilk karşılaşmalarında Miguel Serrano ile diyor ki e, Jung sizin ülkenizde tanındığımı biliyorum. diyor. Çünkü diyor e, Şili'den Zaman zaman mektuplar alıyorum, hatta Güney Amerika'daki diğer ülkelerden de. Beni şaşırtan şey diyor, aslında Betin bütün çalışmalarımın diyor kendime yönelik olması diyor. <gülüyor> e aslında diyor, bütün yazdıklarım, bütün kitaplarım kendi. ...m'e özgü bireyleşme çabalarımın ve sürecimin yan ürünleri diyor. Ve bunlar diyor aslında popüler olmaması gereken şeyler diyor. Ee, kitlelere yönelik yazmıyorum. Ben kendime anlatmaya çalışıyorum diyor. Kendi içimdeki çözümlemeleri anlatmaya çalışıyorum diyor. Ve zaman zaman orada ya da burada yazdıklarımın başarı kazandığını fark ettiğim zaman da bu bana ürkündü veriyor. Yani iyi olmadıklarından ötürü ürküyor, diyor, ürküyor değilim diyor. Ama diyor gerçek çalışma bir e, sessizlik içinde yapılır. İnsanın kendisiyle baş başa kaldığı bir ortamda yapılır. Ve sadece çok az sayıda kişinin zihninde bir tını yaratabilir diyor. Ve bir şey eklemiş. E, diyor ki eski bir Çin atasözü var diyor. E, eğer bir insan ...odasında tek başına otururken... ...doğru kelimesi kullanılmış burada... ...doğru düşünceleri düşünüyorsa... ...binlerce kilometre öteden işitilebilir diyor. Evet. Yani... Kitabın burasını... Ben Onur'un erken geleceğini tahmin edemediğim için... ...yanıma aldım. Evde takılmıştım bir yerlere. Onun için kitap buraya kadar geldi. Otur tek başıma okurum diye Aslında getirdim. ben bu paragrafta ne yazdığını bilmeden... E, e, ...size sorunca... ...Onur'un az evvel sorduğuyla... ...birden verdi gibi geliyor evet. bana da. Evet. Evet. Allah'ın işe. E, <gülüyor> şimdi... E, ee, ben artık kahenden bir parça dinleyelim. Dance me to the end of love. Onur ee, sen bana dışarıda e, battle ile ilgili bir şey söyledin. Ee, Neyi çıkaramadım şimdi ha. nasıl oldu? Şöyle. O yaratma için şöyle bir söz kullanıyordu. Bütün bildiklerini Unutmalısın unutacaksın. Yani büyük bir yaratı için. ...bilgiler şuradan şunu alayım... ...buradan bunu alayım şeklinde... ...eklektik bir yapıyla oluşmuyor. Her şey unutacaksın bir anda... ...aha ya da evreka deyip çıkacaksın diyor. Bunun... ...bu nasıl bir durum yani... ...ben sizinle birazcık daha... ...anlamak istiyorum. Az bir şey belki... ...anlayabildim ama esas sizinle birazcık daha... ...aslında sen çok hoş bir şey söyledin... ...neydi... ...büyük bir yaratma planlı programla olmuyor... ...gibi bir şey... Yani ben çok fazla şey bildiğim değil, mümkün değil zaten böyle şey. Hayır, ben ama... anlamadım. Büyük yaratma nedir? Nedir, evet. evet. Edebiyatta, sanatta, felsefede insanların es geçemeyecekleri, takılıp kalmak zorunda kılacakları durak ya da geçiş nasıl söylenir daha bilmiyorum. Hmm. Mesela siz Jung ve Hess ile ilgili hmm. bir kitap alıyorsunuz elinize. Yani başka bir kitap değil de neden o mesela? Neden Jung? Ya da Jung belki kendisiyle ilgili bir takım şeyleri bulduğunda ya da kendisiyle ilgili bazı şeyleri dümdüz fark ettiğinde aslında bunun yankısı dışarıda da duyuluyor. Evet. Doğru düşüncenin her yerde bir anda duyulması, duyulması gibi. gibi. Evet. Silinmiyor yani. Gün geçtikçe değeri artıyor artık. Yani e, tabii ki... Büyük yaratı, her yani ne demekse o yani sen bir tanım getirdin ama tam kavramadım. Ee, başkalarının büyük bulduğu yarattı diyelim. Herkesin üzerinde anlaştığı <gülüyor> diyelim. Çoğu insanın ya da. Yedir, evet evet. Benim bile bildiğim kadarıyla onlar zaten e, ben büyük bir yaratı da bulunacağım diye bir şey ısmarlanamaz. alamaz. <gülüyor> Ee, gerçek yaratılar e, farkına varmadan yaratılanlardır. Mesela diyelim ki bugün bana bir soru soru oldu. Genellikle yazarlar yazmaktan hoşlandıkları için bir kitap biter bitmez derhal bir başkasına başlıyorlar dendi. ...ben bilmiyorum. Yani bu bana böyle aktarıldı. Ben bir kitap bitirdim. onun üzerine bu laf bana Hı. söylendi. Yenisine başlıyor musunuz? Ha, evet, <gülüyor> <gülüyor> Hayır dedim, içimden bir ses gelmedi henüz. Muhtemelen başlayacağım ama öyle bir ses yok. O ses ne zaman gelir, onu bilemem. Geliverir. Olur vermek zaten hı hı. hayat gibi vermek olu vermek. Ee, şeyin e, senaristinin Amadeus filminde Mozart'a söylettiği e, bir şey vardı. İmparator e, Mozart diyor ki işte bu çok e, güzel olmuş ama sen bunun bir takım kısımlarını çıkarsan ya da şuraya şöyle bir şey eklesen O da diyor ki bunu nasıl yaparım? Bu e, ben yazılmadı yazmadan önce kafamın içinde bitmişti. Ben sadece hı. bunu yazıya döktüm. Müzikte evet hı hı. ama e, yazıda pek öyle farklı. değil, da sinemada farklı. E, e, bu çıkacak olan, e, hazırlığı yapılan kitabımla ilgili bir şey söyleyebilirim. Ingmar Bergman'ın çok sevdiğim bir lafı var, Kill Your Lover First. Hı hı. Yani e, bir şeyi çok seviyorsan yazdığın yazıda ya da yaptığın sinemada orada tehlike var demektir. Onu at. Ve nitikim ilk defa bir kitabımdan ama tabi tarih girdiği için işin içine. Ee, sonra düşünüyorum diye yazdığım birçok şeyi hakikaten atmak istedim. Atmak istediğim şeylere baktım ki onu onayladı. Ve bir yeri materyal kitaptan atıldı. Ve e, memnunum. Bir de o tarafı var. Yani evvela belki bir yayılıyoruz. Sonra onu sunarken anlatmak istediğimiz şeyi daha iyi anlatabilmek için daraltabiliyoruz. Ya Uzayda da... bir şekil alıyorsunuz yani. Evet. Evet, Jacques Brel söylüyor Amsterdam. <gülüyor> Onur, sen bize sorular sordun. Bir tane de biz, ben de bizden sana. Eyvah. Ee, eyvah, <gülüyor> matematik sorusu değil merak etme. Ee, daha önce de bu dönemde bir dinleyicimiz konuk olmuştu. Programın sonuna geldik. Ona da programın sonuna geldiğimizde aynı soruyu ona sormuştum. Sen şimdi radyodan bu programı dinliyorsun. Burada da yayın odasındasın. Aradaki fark ne? Nasıl? Nasıl yaşadın burayı? Orayı yani dinlerken nasıl yaşıyorsun? Ya da fark var mı? Zor bir... mu? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvahına değmedi Korkutmuştunuz biraz ama <gülüyor> evet Yani O zaman da konuşulan konular Şu anki gibi ilgimi çektiği zaman Kendi kendime diyalogları üretiyordum şahsen Devamlı yaptığım şey bu Yani kendi kendime spekülasyonlar Diyalog nasıl gider nasıl olur Bunu söylersem ne cevap alırım Oluyordu e, Bizimle mi konuşuyordun Yani kendimce yani bu, acaba buna ne cevap verilirdi falan. Şimdi <gülüyor> ne der acaba bu açıklamaya ya böyle akıl yürütmeler yapıyordum şimdi burada içinde olunca yani canlandı sadece yani ima imajdaki şey gerçek oldu o kadar Hı -hı. ve çok keyifli oldu bence yani o zaman, ileride gene bekleriz o zaman <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, evet onur bizim daha önceki duyurumuza cevap veren ve sonra bizim aradığımız dinleyicilerimizden bir tanesi idi böyle bir ee, olasılığımız hala var tabii. Zaman zaman dinleyicilerimizi konuk etmek istiyoruz programımıza. Eğer ilgilenen dinleyicilerimiz varsa e, Açık Radyo 94.9'u e, 296 23 89 numaralı telefondan arayıp isimlerini bırakırlarsa onları tekrar ve ararız. Ve telefon Ve de abi. telefon numaralarını elbette ee, söz veremiyoruz. Ee, ne zaman nedir bilemiyoruz çünkü ama mutlaka ararız. Ve bu akşamlıkta dünyanın sonuna geldik. Ee, Tolga'nın bakışlarından önemli ışılıyor. Ben hepinize e, 94.9'da çıkartca dünya halinden iyi akşamlar diyorum Timuçin Oral. Ben Engin Geçten iyi geceler. Ben Onur Doku'dan iyi geceler. dünya hali hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan tüm için oral